Geçtiğimiz haftalarda programımızı takip edenlerin yakinen hatırladığı çok güzel bir mevzuda programımızı sırlamıştık. Yine aynı mevzuyu, kısmen anlattığımız aynı mevzuyu şöyle programımızın başında tekrar bir hatırlayarak inşallah muhabbet programımıza başlıyoruz. Mevzu Peygamber Efendimizin muhabbetinden ağlayan, ağlayan inleyen minber. Eyvallah. Minber denilince vaaz etmek üzere, hitap etmek üzere cemaate... Çıkılan efendim üzerinde konuşmanın yapıldığı yer manasına geliyor. Tabi burada biz minber diyoruz. Kürsiden farkı nedir? Bir şeyin üzerine çıkıp oturulmaktansa ayakta hitap ederek görülebilecek şekilde efendim hitap etmeye yerine mekanına minber denilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin e, bir lakabı da ismi alilerinden, güzel isimlerinden bir tanesi de minber sahibi oluşu minberde duran, minberde hitap eden zat manasına gelen isimleri de vardır işte o minber mucizesinde mucize diyoruz neden? iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem efendimize müştak olan yani ona ziyade iştiyakı, aşkı ve muhabbeti olan ağaçtan mamul minber olarak kullanılan e, o eşya gibi gözüken şeyin Resulullah Efendimiz için ağlaması inlemesi bahsini zikretmiştik bunu niye mucize diyoruz bu veya mucize denildiğinde hangi mucize kısmına giriyor yani biz bunu niye ikinci programa sarkıttık bir programda bitirmedik hemencecik geçmedik çünkü hemencecik böyle geçilebilecek bir mevzu değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanları aciz bırakan tabiat üzerindeki fevkalade hadiseleri gösterilerek yaptığı mucizeler var. İşte şakkı kemer mucizesi gibi taşların konuşması gibi. Yine irşad ederken insanları Kur'an-ı Kerim'in mucizül beyan oluşu yani insanları beyanda bir beşer beyanın ötesinde beşerin beyanını aciz bırakacak derecede bir beyani e, güzellikle gelmesine, ona da beyani mucize diyoruz. Kur'an-ı Kerim gibi, sözlü yaptıkları mucizeler gibi. Fakat şu demin bahsi geçen ve geçen programda da zikrettiğimiz, o ağaç kötüğünün inlemesi bahsi, Resulullah Efendimiz zamanında gözüken mucizelerdendir. Fakat hangi gruba girer? Allah Resulü'nün muhabbeti, ve aşkıyla alakalı mucizedir bu yani peygamber efendimiz beşer olarak mahluk cihetinden o kadar sevilecek ve o kadar sevilmesi gereken bir zattır ki insanları sevgi hususunda da aciz bırakacak bir mucize getirmiştir nedir o? işte bir ağaç kütüğünün kendisine duyduğu iştiyak ve aşk bu öyle bir aşktır ki insanları aciz bıraktırdığı ve insanlar için fevkalade bir durum olduğu için buna mucize denilmiş İki Can Serveri Efendimizin yanında zuhur ettiği için şimdi biz böyle bir girizgah yapmış olduk belki biraz heyecanımız belki biraz ilk programa girişteki acemiliğimiz bizi sözü uzatmaya kadar götürdü ama biz şöyle metinden biraz okuyarak devam edelim İnşallah bu hadisenin nasıl olduğunu bilenler hatırlamış olsun Bilmeyenler de buradan dinleyerek öğrenmiş olsunlar. Buyurun. Mescid-i Nebevi ilk yapıldığı sırada minbersizdi. Resul-i Ekrem hutbe buyurduklarında kuru bir hurma kütüğüne dayanırdı. Uzun müddet böyle devam etti. Bilahere ashabın isteği üzerine üç basamaklı bir minber yapıldı. Artık Efendimiz buraya çıkıp halka hitapta bulunuyordu. Resul-i Ekrem yapılan minbere çıkıp ilk kutbesini okuduklarında hamile deve ağlayışını andıran acı sesler ve ağlamalar duyuldu. Baktılar, ortalıkta ne hamile deve ne de deve yavrusu vardı. Ağlayan o kuru direkti. Kütüğün deve gibi ağlayışını Peygamber Efendimizle birlikte ashabı gözünde duyuyordu. Bir türlü susmuyordu. Fahri Alem Minberden inip yanına geldi Elini üstüne koyup Teselli edince sustu Hatta hurma kütüğünün Deve gibi sızlamasını işiten Sahabiler de yaşlarında Tutamamışlar hüngür hüngür Ağlamışlardı Evet kuru direk Hazreti Resulullah'tan uzak kaldı Diye ses verip ağlıyordu Üzerinde yapılan zikrullah'tan Ayrı kaldı diye hamile deve Gibi inim inim inliyordu Kuru direği teselli edip susturan Resul Ekrem asabına da dönerek eğer ben onu kucaklayıp teselli vermeseydim Resulullah'ın ayrılığından kıyamete kadar ağlaması böyle devam edecekti buyurdu. İşte bu bağhi olan sevgiyle fani olan sevginin de tefrik edilmesidir. Bir insan dünyada sevdiği bir insan ayrılığı için üç gün ağlar dört gün ağlar beş gün ağlar. Ne kadar saf temiz bir sevgi olsa da ilahi sevginin yanındaki sevgilerin hepsi pörsümeye, kaybolmaya mahkumdur. Ama insan ilahi bir sevgiye müştak olduğunda hiç durmaksızın, gözlerinden yaş akmasa bile devamlı için için bir sızı, bir hüzün, bir mahzuniyet yaşar. Eğer ömrü olursa, kıyamete kadar yaşasa, kıyamete kadar ağlar. Hz. Nuh Aleyhisselam'ın Nuh ismini almasındaki bir sebep de Nevha eden Hem feryadı figan eden Hem de çok gözyaşı döken Zat demektir Nuh O kadar ağlamış ki Hatta bazıları derler ki işte o kadar yüz yıl ağladığı için Allah onun o gözünden Akıttığı yaşlara Baha olarak karşılık olarak Tufanları selleri gönderdi İnsanlar onun ağlamasına Aldırış etmeyince Allah'ın da bunu celbetti bu iş O tane tane döktüğü Asırlarca senelerce döktüğü Gözyaşları insanların bir kısmını helak etti Su şekline çevirdi Hazreti Allah onları Bir kısmı içinde Nuh'un gözyaşları Onun gemisini taşıyan Taşındığı bir binek O bineğin daha doğrusu Üzerinde gittiği bir su deryasına dönüştü derler Yani ne demek istiyoruz Şunu demek istiyoruz İlahi sevgiler neticede ilahi bir vustat duygusu, ebedi bir vustat duygusu insanda uyandırdığı için ve vustatın da ebedi olma ihtimali ancak kişinin tamamıyla bunu yaşamasıyla mümkün olması icap ettiğinden ebedi bir vustat duygusu her zaman ebedi bir inleyiş, ebedi bir mahzuniyet, ebedi bir hüzün getirir. Fani olan sevgiler öyle değildir İkicihan Selberi Efendimiz buyuruyor ki Ben onu teselli etmeseydim kıyamete kadar bu ağaç kütüğü inlemesi bitmeyecek şekilde ağlardı Demek ki bu bir anlık bir teessürle Fani olan bir iştahla Fani olan bir muhabbetle yapılmış bir ağlama inleme değildi baki ve ebediyete intikal edecek bir zata yine baki ve ebedi bir sevgiyle bağlanmaydı diyor şimdi hadisinin muazzamlığına bakın ki ahseni takvim üzere yaratılan insan olmadığı halde daha doğrusu ahseni takvim üzere yaratılan insan olduğu halde ağaç kütüğü henüz bu dereceye çıkmadığı halde Allah Resulüne muhabbet eden ve kıyamete kadar inleyen bir aşık payesini alıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kadri kıymetini kendi kuru ağaçlığıyla ve odunluğuyla fark eden mahluklar olduğu müddetçe insan bu sureta insan olmasının getirdiği kendisine verilen emanetin ve nimetin şükrünü Resulullah'a muhabbet etmeden ve o muhabbeti anlayamadan ödeyemez. yani tabiri caizse bir ağaç kütüğü piyasayı bozmuştur hani nasıl bir çarşıya çıkarsınız bir malın 50 liradır bir yerde fiyatı diğer bir yerde 55 liradır ama aynı malı aynı güzellikte satan bir kişi bunu 5 liraya satıyorsa ne yapar ne derler ona? piyasayı bozu derler yani o 50-55'e satan insanlar 5 liraya satmayı düşünmek zorunda kalırlar Bir tane numunesi gelmesi Bunun bu şekilde de yapılıyor olması Bütün piyasayı etkiler Basit bir misal verdim ama galiba ticari sahadan alışverişten misal vermek daha çarpıcı oluyor Tabiri caizse bu Ağaç kütüğü denilen Ve zahirde öyle gözüken O mahluk insanlık ve beşeriyet piyasasını adeta darmadağın etmiş ve demek istemiş ki adeta Ben ağaç kütüyüken böyle bir sevda Böyle bir aşka müptela oldum Siz insanım diye ortada arzu endam edenler Bu sevgiden bir haber olarak nasıl yaşarsınız Ben bu halimle Resulullah'a müştak olduğum halde Sizin hem cinsiniz Ve cinsinizin en şereflisi en mükemmeli olan zattan Siz nasıl haberdar olmazsınız dercesine insanları aciz bırakmıştır ve mucizeyi peygamberi bunu göstermiştir. Cenab-ı Mevlana da buna işaret eder. Geçen programda da söylediğimiz gibi Hasan Basri Hazretleri de hep bu kıssayı anlatırken tabiinin en büyüğü Cenab-ı Hasan Basri bu kıssayı anlatırken hep ağlar, gözyaşlarını tutamaz ve o sahneyi böyle farklı merhaleleriyle talebelerine aktarırmış. Niçin çünkü insanlar bunu bilmeli ki irşad olsunlar. İrşad eden zatlar, mürşitler ta o hicretin ilk asrından asrı saadetten tutun günümüze gelinceye kadar. Hatta okuduğumuz kitapta zaman Said Nursi'nin notları bile var. O ağaç kütüğüyle Resulullah Efendimizin konuşmasını, iki cihan serveri Efendimizin muhaveratını anlatan metinler var. Bu neyi gösteriyor? Bunu anlamak önemli bir şey. Bu sahada insanları irşad edenler bu ağaç kütüğünü misal olarak getirmişler. Yani ben odunum arkadaşım anlamıyorum demekle de kurtulamazlar. Odunsan bile o odunluğuyla anlayan var. Artık bu kapıda kapanmıştır. Demek için bile olsa bu hadiseyi çok güzel e, takip etmek, çok güzel detaylı bir şekilde mütalaa etmek gerekiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadisesini anlatırken özetlersek, aşka ait, onun muhabbetine ait ve dair bir mucize olduğunu beyan etmiş olarak bu faslı yine sırlayalım. Bunu tekrar anlatmamızın sebebi, programın başında da söylediğimiz gibi, arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin bizi dinleyenlerin bu hadiseyi okumaları Meraklarını bu hususta da biraz tatmin etmek için, gayret etmeleri gerektiğini hatırlatmak için de inşallah muvaffak olmuşuzdur. İnşallah bu vesileyle Resulullah Efendimiz'e muhabbetin ne kadar ehemmiyetli olduğunu fark etmiş olmuşuzdur. Evet. Mekke'deyken Müslümanlar ibadetlerini gizlice yapıyorlar, namazlarını kimsenin göremeyeceği yerlerde kılıyorlardı. Dolayısıyla... Orada namaza açıktan davet etmek gibi bir mesele söz konusu olamazdı. Ancak Medine'de manzara tamamıyla değişmişti. Dini serbestiyet vardı. Müslümanlar rahatlıkla ibadetlerini ifa ediyorlardı. Din ve vicdanları baskı altında bulunmuyordu. Müşriklerin zulüm, eziyet ve hakaretleri de his değildi. Mescid-i Nebevi inşa edilmişti. Fakat... Müslümanları namaz vakitlerinde bir araya toplayacak bir davet şekli henüz tespit edilmemişti. Müslümanlar gelip vaktin girmesini bekliyorlar, vakit girince namazlarına eda ediyorlardı. Resul-i Ekrem bir gün ashab-ı kiramı toplayarak kendileriyle nasıl bir davet şekli tespit etmeleri gerektiği hususunu istişare etti. Sahabilerin bazıları Hristiyanlarda olduğu gibi çan çalınmasını, diğer bir kısmı Yahudiler gibi boru öttürülmesini, bir kısmı da mecusilerinki gibi namaz vakitlerinde ateş yakılıp yüksek bir yere götürülmesini teklif etti. İbadet için bunları kullananlar var. Onlar nasıl ibadetlerine bunları kullanarak çağırıyor? Esas ibadet bizim ibadetimizdir. Allah dini en mükemmel şekilde insanlara beyan etmiştir. İşte gerçek ibadetin bu olması, yani bu ibadetin bu şekilde yapılan ibadetin makbul oluşuna da işaret etmek için kullanıla gelen enstrümanları, yapılan adetleri devam ettirme teklifinde bulunuyorlar. Tabi burada çan çalınması derken, çan denildiğinde döküm yani tunçtan vesaireden, demirden bunun yapıldığı rivayeti de azdır. Bilhassa Arapların bulunduğu Arap coğrafyasında Çan çalılması diyoruz ama o zaman böyle döküm şeklinde demirden, madenden çanlar yok. Pek kullanılmıyor. Daha ziyade oyulmuş tahtadan, efendim tok sesi çıkacak böyle sesi gayet tok çıkacak. İçine böyle başka bir tahta e, aksamla vurulan tahtadan çanlar olunmuş. Yani çan denildiğinde sadece madenden yapılmış çan aklımıza gelmesin. Yani vurulduğunda böyle tak tak tak veya farklı şekilde ses çıkartabilecek çanlar yapılmış. İşte bunları teklif ediyorlar. Fakat tabi burada Ezan-ı Muhammediye'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından bilinmesine rağmen, kendi tarafından bilinmesine rağmen ashabından bunun sormasında farklı nükteler var. İnşallah biraz daha okuyalım. Belki bir ara verdikten sonra da tekrar mevzuu. E, i̇zaha çalışalım Şimdi biz metni devam edelim Demek ki istişare ediliyor Kimisi Yahudiler gibi Boru öttürülmesini Kimisi köz gibi ses çıkartan Çanlara vurulmasını Veya mecusilerin yaptığı gibi Ateş yakılmasını söylüyorlar Burada da dediğim gibi onlara benzemek için değil İbadet saati Diye lanse edilmiş Bu şekildeki fiiller Esas ibadet bizim yaptığımızdır Dolayısıyla bunları kullanmakta bir beis yoktur diye fikir beyan eden sahabe-i kiram oluyor. Peygamber Efendimiz bu tekliflerin hiçbirini beğenmedi. O sırada Hazreti Ömer söz aldı ve ''Ya Resulallah, halkı namaza çağırmak için neden bir adam göndermiyorsunuz?'' dedi. Resul-i Ekrem o anda Hazreti Ömer'in teklifini uygun gördü ve ''Hazreti Bilal'e ''Kalk ya Bilal'' ...namaz için seslen diye emretti. Bunun üzerine... ...Hazreti Bilal... ...bir müddet Medine sokaklarında... ...Essela, Essela... ...buyurun namaza diye seslenerek... ...Müslümanları namaza çağırmaya başladı. Şimdi kıymetli dinleyenler... ...aziz kardeşlerimiz... ...şu anda radyosu başında... ...bizi dinleyenler... ...burada ezanla alakalı... ...istişare ederek... ...ne yapalım diye sorulması ve neticede ezan-ı Muhammediye'nin çıkması hakkında zahir olması hakkında çok önemli açıklamalar yapacağız bu sebepten lütfen frekansınızı değiştirmeyiniz veya değiştirseniz bile burada ne anlatıldığını muhakkak öğreniniz bu hem bizi teşvik hem belki de tenkit etmek için size lazım olabilir fakat fıtratımızla dinimizle ezanımızla alakalı önemli açıklamalar yapmayı düşünüyoruz. İnşallah Allah muvaffak eylesin. Devam edelim. Aradan fazla bir zaman geçmeden, ashabtan Abdullah bin Zeyd bir rüya gördü. Rüyasında bugünkü ezan şekli kendisine öğretildi. Hazreti Abdullah sabaha çıkar çıkmaz, sevinç içinde gelip rüyasını Peygamber Efendimiz'e anlattı. Resul-i Ekrem İnşallah bu gerçek bir rüyadır buyurarak davetin bu şeklini tasvip etti. Hazreti Abdullah, Resul-ü Ekrem'in emriyle ezan şeklini Hazreti Bilal'e öğretti. Hazreti Bilal yüksek ve gür sadasıyla Medine ufuklarını ezan sesleriyle çınlatmaya başladı. Medine ufuklarının bu sada ile çınladığını duyan Hazreti Ömer heyecan içinde evinden çıkarak Resul-ü Ekrem'in huzuruna vardı. Durumu öğrenince "Ya Resulallah" Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki Abdullah'ın gördüğünün aynısını ben de görmüştüm dedi. Peygamberimiz iki kişinin aynı şeyi görmesinden dolayı Allah'a hamdetti. Muhabbet va’sın ilk bölümünde ezanın Hazreti Ömer'in de ezan tarifinin olduğu rüyayı görmesi mevzudur. Kalmış idik evet. ve oradan devam edeceğiz inşallah. Ve e, dedik ki Hz. Ömer radıyallahu anh de e, Hz. Abdullah İbni Zeyd rüyasında gördükten sonra Ya Resulallah vallahi ben de aynı şekilde rüyamda gördüm. Bu şekilde davet edilmesini Cenab-ı Hak ilhamıyla rüyasıyla bana bildirmişti. Aynen böyle tarif ettiği gibi Abdullah İbni Zeydin diyerek de söylemişti şimdi dedik ki ezan efendim ezan ezan Muhammedi şeklinde ezan üzün kelimesi birbirlerine yakın kelimelerdir biliyorsunuz üzün yani üzün kelimesi Arapçalı kulak demek ezan veya eden kelimesi de kulağa hitap eden kulağa verilen avaz etmek kulağın duyacağı şekilde nida etmeye ezan deniyor bu lügat manası İşte bu lügat manasından yani bu çağırma kulağa hitap eden seslerden bizim bahsettiğimiz ezanı ayırmak için ne diyoruz biz? ezanı Muhammedi Hz. Peygamber Efendimizin Muhammedi olan çağrışı şimdi bakın burada birkaç tane nükte var en başta şunu düşünelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bu mevzuda ashabıyla istişare ediyor Ezan meselesini Ezanın manası Allah'a davet etmek Allah'ın ibadet taatına Cenab-ı Hakk'ı kabul ettiğimizin En belirgin e, Fiili şekli olan namazı insanlara bildirmek Saatini bildirmek üzerine Hida etmek değil mi Bir davet çekki bu bunu ümmetiyle istişare ediyor. Peki Resulullah Efendimiz bunun böyle olacağından e, bu şekilde ezanın okunması gerektiğinden haberi yok muydu? Vardı. Zaten bu rüyalardan sonra ne buyuracaktı saadetle? Evet ben de Miraç dönüşü İsrail gecesinde Leyla Miraç'ta ki önümüzdeki günlerdedir biliyorsunuz. Şurada e, bir haftadan daha az kaldı veya bir hafta kaldı Miraç'a. Efendim ben bu sesi işitmiştim, aynı bu şekilde nidayı işitmiştim diyerek de ashabının rüyada kendine bildirdiği ezandan haberdar olduklarında sonuca if ifşa etmiş oldular söylemiş oldular. Peki niye istişareye açtı? Burada bazı nükteler var dedik. Birincisi Allah'ı ve Resulünü tanıyan insanların ezanı Muhammediye'ye istişareye açmasındaki bir hikmet İnsanlar Allah ve Resulünün yolunu hazmetmişler. O yolda muhabbetlerini güzelce göstermişler ise muhakkak bunun hemen akabinde insanları davet etmek emri bir maruf ve nehy anil münkeri yapmak vazifeleridir. Bunu yaparlarken de en güzel tavırla davet etmek onların vazifesidir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah yolunu kendisinin anlattığı bu yolu ashabının ne kadar güzel anladığını idrak ettiğini bütün insanlara göstermek istediğinden bunu istişareye açmış ve neticede Allah'a davet hususunda ashabının ne kadar güzel bir ruha sahip olduğunu bütün aleme sadece orada yaşayanlara değil bütün aleme göstermiş oldu. Demek ki Allah ve Resulü'nü seven insanlar daveti Resulullah Efendimizin ve Allah'ın hoşuna gider şekilde yapmak mecburiyetleri var. Eğer gerçekten bu yolun aşıklarıysalar. Bu, asabının kemalini göstermek için istişareye açılmıştır denebilir. Birinci hikmet bu. İkinci hikmet, Cenab-ı Hakk'ın namazı belli, ibadet taatı belli. Ezan öyle bir şey ki Ezan-ı Muhammediye'yi, Ezan-ı Muhammediye'yi sevmeyen, ondan hoşlanmayan insanların fıtratlarında bir bozukluk var demektir nereden anlıyoruz bunu Resulullah Efendimiz ezanı istişareye açıyor demek ki bu istişare neticesinde bunu tabiatı bozulmamış veya fıtratını muhafaza etmiş müsbet manada korumuş olan her insan ezandan hoşlanır demek ki ashabıyla bunu istişare edip de ashabından bu halin zuhur etmesi gösteriyor ki İnsanın tabiatına çok uygundur Ezan-ı Muhammedi. ezan Muhammediye. Ezan-ı hoşlanmayan kişi, fıtratını, güzel tabiatını bozmuş, munharif etmiş, dejenere etmiş demektir. İnsanlarla davetin şeklini konuşması ve o insanlar tarafından, davetin en güzelinin Allah tarafından bildirilmesi gösteriyor ki, ezan fıtratımıza, çağrılmamıza en uygun haldir. İşte bu sebepten de kişiler doğduğunda bizim dinimiz üzere ne yapar anne babalar mümin olan müslüman olan anne babalar çocuğun kulağına ezanı okurlar ama namazı kılmazlar ezan okunduğu halde namaz kılınmaması bir tek çocuğun kulağına okunan ezandadır ezan okunur gamet getirilir fakat namaz kılınmaz ezanı ve gameti olmayan bir başka namaz vardır ama hani ezanı ve gameti olduğu halde namaz yoktur hangisidir o çocuk doğduğu zaman peki namaz vardır ezan ve kamet yoktur o nedir cenaze namazıdır İnsan öldüğünde de sadece namazını kılarlar yani insanın ömrü kulağına okunan bir ezan ve kamet ve neticede namazı kılacak bir süre kadardır yaşadığı ömür bir ömür insan bu daveti işitmek üzere ta fıtratında daha doğuşunda bunu idrak etsin diye Ezan-ı Muhammedi kulağına okunur işte buradan da hareket ederek bu sözlüğü birleştirirsek ne çıkıyor ortaya Ezan-ı işittiği zaman bundan nefret eden teneffür eden böyle içine böyle hafakanlar basan kişiler varsa hemen kendini bir çeki düzenlersinler. çünkü ezandan hoşlanmayan ancak şeytan fıtratlı insanlardır tabi burada şöyle bir öz eleştiri de yapmak lazım bazen öyle ezanlar okunuyor ki ezanı dinlediğinizde artık ezan mı başka bir şey mi fark edemeyecek kadar kötü okuyanlar da var ama neticede neticede o insanı tenkit ederken öyle okuyan insanları tenkit ederken namaz kılmamaya veya ezanı hakaret etmeye bunları da bahane ettirtmemek lazım ezan okunurken bir kişi anlaması lazım ki onun ağzından nida eden Hazreti Allah'tır o yüzden müezzinler için iki cihan selver efendimiz buyuruyor ki müezzinler yarın yem-i mahşerde bütün mahşer halkı tarafından görülebilecek derecede uzun boyunları olacak yani uzun boyunlu olduğu zaman bir insan ne demek o? yani hilkat garibesi gibi olmayacak tabi Uzun bir boyun kafa, kafa küçücük üstünde öyle değil ne demek? Yani uzun boyunlu olacak demek onlar hep Allah'a davet ettikleri için yemi mahşer içerisinde de seçkin insanlar halinde haş olacaklar diye müjde vermekte. Evet toparlarsak Ezan-ı Muhammediye'nin şeklini Resulullah Efendimiz bildiği halde ashabına istişare açmasında iki önemli husus daha olabilir. Üzerinde mütalaa edilebilir dedik. Birincisi ashabının İslam'a Allah'a ve Resulüne ibadete taate davet etmek hususunda geldikleri kemal derecesini göstermek için bunu istişareye açtı İkincisi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ezanın davetin şeklini insanların istişaresini açtı ki bu da gösteriyor ki ezanın neticede çıkan şekli insan fıtratına en uygun davettir bir üçüncü mesele daha var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu rüyalar geldikten sonra ben bunu bu ezan şeklini miraç gecesinde dönüşümde işitmiştim demesiyle neyi gösterdi? Demek ki ashab-ı kiram Resulullah Efendimizin ruhuna o kadar yakın ki ona olan tecellilerden onlarda nasiptar oluyor. Zaten bir ümmetin büyüklüğü, bir ümmetinin velilerinin Salihlerinin büyüklüğü O ümmetin peygamberinin Büyüklüğünü gösterir O peygamberden beslenerek Ferasette Keramette, ilimde Haşiyette, her türlü güzel Basıfta tebarüz eder O ümmeti oluşturan simalar O insanlar Demek ki Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kendi ruhlarında, ruhu muhammediyelerinde Ve nefsi ve nefesi Azizü Muhammediyelerinde bulunan bu sırrı ifşa etmeyerek kendine yakın olan ruhların kendisindeki o tecelliye mazhar olmalarını murad etti. Bu neye benzer adeta? Allah yani, ateşbih vela benzemez. Hani bir hoca sadece talebesini imtihan etmek için soru sormaz. Verdiği ilmin karşı taraftan işitilmesi ve onun tarafından alınması da hoşuna gittiğinden bazen soru sorar Resulullah Efendimiz de kendisine yakın olan ruhların nasıl kendisinden feyiz aldıklarını görmek için o lezzeti adeta tatmak için ve insanlara tattıkmak için böyle bir istişare yolu açmıştır da diyor büyüklerimiz evet sözü çok uzattık hiç konuşturmadık arada bir işaret ederdin konuşunca onu da yapmıyorsun artık biz de gidiyoruz Evet, buyurun. Peygamberimiz iki kişinin aynı şeyi görmesinden dolayı Allah'a hamd etti. İslam'ın ne derece fıtri ve nezih bir din olduğunu bu davet şeklinin tespitinden de anlıyoruz. Ruhsuz, manasız, heyecansız ve tatsız çan çalmak, boru öttürmek veya ateş yakmak nerede? Yeryüzünde tevhid ulvi hakikatini ilan eden resul Ekrem'in peygamberliğine haykıran ve dolayısıyla iman esaslarının tamamını halka duyuran mana ve kutsiyet dolu ezan şekli nerede? Yani tabi burada şunu da demek istiyor müellifimiz boru sesinden hoşlanan olabilir şu sesten hoşlanan olabilir işte çanın o tahta vuruşundan veya madeni vuruşundan böyle lezzet alanlar olabilir ama demin de izah etmeye çalıştığımız gibi Fıtratı en uygun bir kere ses olarak insan sesidir En güzel ses de insan sesidir Biz o bütün musiki sadalarını Musiki aletlerinden çıkan sesleri Mahlukatta mevcudatta hayvanatta bulunan sesleri Hep içimizdeki tınılardan dolayı Oradan hareketle şey yaparız Ararız ha, Ne güzel deriz ve bir şeye benzetiriz Oradan aldığımız sesi enstrümanlara yansıtırız Ama en güzel ses insan sesidir yani insanın kendi e, fıtratına verilmiş olan o manası vesairesi çok güzeldir aman efendim nereden biliyorsunuz diyeceksiniz Allah insanı en güzel şekilde yaratmıştır bir kere kafadan oradan biliyoruz hani birkaç yüz ala, yüzyıl araştırdıktan sonra Aa, hakikaten öyleymiş denilebilir ama e, biz o kadar yüzyılı boşuna harcamayalım hemen sadede gelelim diye bunu böyle kestirip atalım bir kere insanı insan da çağırmak esprisi var neden dedik işte ezan sesi Ezanın okunmasında içindeki mana da Ezanın kendi içindeki ahengi Musukisi de ve insanın okuması da Neye işaret eder İnsan fıtratına en uygunu Yani ne demek Boru sesini şu kadar insan dinleyebilir Tahtanın birbirine vurma sesini şu kadar insan hoşlanabilir Çan sesinden bu kadar insan hoşlanabilir Fakat ezan öyle bir sestir ki Her insanın Hoşlanabileceği bir sestir eğer insansa Hem okuyan hem dinleyen Evet Geçelim şimdi Şimdi e, galiba bir araya kadar Bu bahis fazla uzun olmasa gerek İstiyorsanız buyurun Medine'ye hicret eden peygamberimiz Hanımı Hazreti Sevde Kızları Ümmü Gülsüm Fatıma ve Zeynep ile Nişanlısı Hazreti Ayşe'yi Mekke'de bırakmak zorunda kalmıştı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 Kocası da daha sonra Müslüman olmuştur. Evet, ileride bunları anlatacaklarını tahmin ediyoruz. Medine'ye gelenlerden peygamberimizin ev halkı kendi odalarına, Hazreti Ayşe ise babasının evine indi. Yani kim? Hazreti Ebubekir. Hazreti Ebu Bekir. Evet. Resul-ü Ekrem Hazreti Ayşe ile Mekke'de nikahlanmıştı. Fakat düğün tehir edilmişti. Medine'ye gelinince Hicretin birinci yılı Şevval ayında düğünleri yapıldı. Peygamber Efendimiz o sırada 55 yaşında yaşındaydı. Burada da yani girmeyeceğiz. Daha evvel zikrettik. Yani o bölümleri hatırlayan kardeşlerimiz bilecek. Hani Hz Ayşe validemizin işte yaşının küçük olduğu vesairesi gibi yanlış kanaatler var. Yaşın büyüklüğü küçüklüğünün örfle alakalı olduğunu, bahsedildiği gibi küçük olmadığını buna defaatle söyledik. İşte sahih kaynaklarda Cenab-ı Ayşe validemizin yaşının 12 olduğu 13 olduğu gibi şeyler yazıyor bu ne demek bunu da anlatmış idik dedik ki evladı Arap'ta Arap örfünde şöyle bir adet vardır ki bir kişinin kızın bir hanımın yaşı buluğa erdikten sonra ki başlayan yaşı olarak hesap edilir yani bir insan 12 yaşında buluğa eriyorsa 10 yaşında denildiğinde ne demek isteniyor işte 12 yaşında Blue'a ermiş. On daha ekleyin 22 demektir o. Anlatabiliyor muyum? O o yaş sayılıyor. Yani 12'sinde, daha 13'ünde, 14'ünde deyince Blue yaşı hesap edilerek. Evet kaynakta bu vardır. Sahih kaynaktır. Oradan alın birçok şeyler alınmıştır, alınmıştır ama manasını bilmeden almanın bir şeyi yok. Yani orada çok affedersiniz orun örfünü bilmeden, adetini bilmeden Sadece metni tercüme ettiğinizde O Arapça bilince Tercüme etmesi gibi bir şey olur ki Nasıl ki her Arapça bilen insan tefsir yazmıyor Ayrı bir ihtisas lazım Tarihteki o kaynakları da incelerken Efendim Motomot tercümeyle Geçiştirmemek lazım Bunları izah etmiştik Dolayısıyla Hazreti Ayşe Validemiz Evlenecek çağda Ve yaşta olduğu için Evlenmiştir Hatta dedik ki hatırlarsanız o programda O zamanın kudurmuş Gözü dönmüş Her türlü ahlaksızlığı Yapan ve her türlü iftirayı Atmaktan çekinmeyen O kudurmuş cahiliye Arapları Müşrikleri bile bu izdivaca Bir şey dememişler Bay bunu nasıl yaparsın diye söylememişler Günümüzün bazı Efendim inkarcıları Artık Ebu Cehillerden mi utanırlar Yoksa Müminlerden mi sıkılırlar utanırlar Müslüman bir yerde yaşadıkları için mi Utanır sıkılırlar bilemiyorum Fakat neticede Ebu Cehillerin bile Söz söylemediği bir sahada Günümüzdeki bazı insanların konuşması Fevkalade esef verici Fevkalade büyük bir hıyanet ve cehalettir Evet Hazreti Ayşe'nin Resul-i Ekrem yanında diğer hanımlarından Farklı bir yeri vardı Amr bin bir gün ''Ya Resulullah, halkın sana en sevgili olanı kimdir?'' diye sormuştu. Resul-i Ekrem, ''Aişe'' diye cevap verdi. ''Ya erkeklerden ya Resulullah diye sorusunu tekrarlayınca Efendimiz, ''Aişe'nin babası'' diye buyurdular. Hazreti Aişe, ince bir kavrayış melekesine ve kuvvetli bir zekaya sahipti. Kısa zamanda Hazreti Resulullah'tan birçok hadis ezberledi, birçok İslami hüküm öğrendi. Bununla Ashab-ı Güzin arasında mümtaz bir mevkiye yükseldi. Rivayet ettiği hadis sayısı 2.210'dur. Birçok sahabi, peygamberimizin çeşitli meseleler hakkındaki tatbikatını ve İslami hükümleri ondan sorarak öğreniyorlardı. Resul-i Ekrem Efendimiz, dininizin yarısını bu Hümeyrak kadından Hazreti Ayşe’den öğreniniz buyurmasıyla, Hazreti Ayşe'nin ilmi ehliyetini tebarruz ettirmiştir. Evet. Ebu Musa el eşarinin şu itirafı da aynı noktaya parmak basmaktadır. Biz Resulullah'ın ashabı, bir hadisi şerifte, onu anlamakta güçlük çektiğimiz zaman Ayşe'den sorardık. Zira hadis ilminin kendisinde mevcut olduğunu görürdük. Hazreti Ayşe validemiz'in fıkıh ilmindeki derinliği. İslam hukukuna büyük faydalar sağlamıştır. Kadınlarla ilgili birçok meselenin kaynağını o teşkil etmiştir. Günümüz Müslüman kadınının hedefi Hazreti Ayşe'ye her haliyle benzemeye çalışmak olmalıdır. Hazreti Ayşe validemize hürmetsizlik etmek, ona dil uzatmak, ona hakaret etmek insanı Resulullah Efendimiz'in yanından, Ehlibeyt-i Mustafa'nın gözünden ve gönlünden düşürür. Böyle insanlar var mıdır bilmiyorum. Var mıdır? Yoktur. Böyle insanlar bizim inancımıza göre yoktur. Evet bir ara verelim. Eyvallah. Hazreti Ayşe validemizden bahsetmiştik bir önceki bölümü ve o şekilde de sırlamıştık. Müfredat, ashab sufadan bahsederek devam ediyor abi. Tabi, ehli i Beyt-i Mustafa'yı, Peygamber Efendimiz'in ehlini zikredince gayri ihtiyari Ashab-ı de bahsetmek icap eder. Müellifimiz ne yapmış oldu? Medine-i o çehresindeki değişikliği beyan ederken, Mescid-i Nebevi'nin hemen yanında hane Saadet'in oluşuna dikkat çekti. Bu aynı zamanda mimari şekliyle de ne demek ister? insanın dünyevi uhrevi hayatı birbirinden ayrı değildir bitişiktir Resulullah Efendimizin hanesi tabii ki o Allah'ın Resulü olduğu için mescide bitişiktir bizlerin de gönlü mescitlerde olduğu gibi aynı şekilde haneleriyle de meşgul olması icap ettiği mimari şeklinden bile ortaya çıkmıştır İslami güzellikler olarak Hemen bunun yanında bunu böyle idrak edebilmek için, din ve dünyayı en güzel şekilde bilmek, ilmini tahsil edebilmek için, insanın düzgün bir ferasete sahip olması, güzel bir bakışa sahip olması lazım geldiğinde ifade etmek için, akabinde Ashab-ı Sohfe'den bahsediliyor. Neden? İşte Ashab-ı Sohfe, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ilmini, onun gösterdiği güzellikleri, incelikleri anlamak için hususi olarak saflaşmış, temiz, Resulullah Efendimiz'e rabıtalı olan bir halde bulunmak icap ediyor. İşte böyle olursa insan dünyasında, ahiretinde, dünyevi ve uhrevi işlerinde bir şekil üzere, bir güzel minval üzere götürebilir. Peki buyrun devam edelim Ashab-ı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 dünya meşgale ve gailesinden azade ve tam manasıyla feragatkar bir hayata sahiptiler. Kur'an ilmi tahsil eder, Resul-i Ekrem Efendimizin vaaz ve derslerini dinleyerek istifade ederlerdi. Ekseriye oruçlu bulunurlardı. Vakitlerini Resul-i Kibriya'nın huzurunda geçiren bu mübarek zümre Efendimizden hep feyz alırdı. Resul-i Ekrem'in medresesine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 Evet, sizi ben deniz dinlemeye devam ediyorum çünkü çok güzel bir anlatımım var. İcabeden yerlerde yine konuşacağız inşallah. Sayıları 400-500 kadar olan mütevazı fakat feyizli bir hayata sahip bulunan bu güzide sahabiler bir irfan ordusuydular. Bütün mesailerini Kur'an ve Sünneti Resulullahı öğrenmeye hasretmişken gerektiğinde gazalara da katılırlardı. İçlerinden evlenenler Suffa'dan ayrılırlardı. Fakat yerlerine başkası alınırdı. Bu güzide sahabiler ne ticaretle ne bir sanatla meşgul olurlardı. Maişetleri Resul-i Kibriya Efendimiz ve sahabilerin zenginleri tarafından temin edilirdi. Bu hususu Suffa'nın baş talebelerinden biri olan Ebu Hureyra Hazretleri, kendisinin çok hadis rivayet etmesini garipsiyenlere karşı verdiği cevapla pek bir güzel ifade etmiştir. Benim fazla hadis rivayet edişim garipsenmesin. Çünkü muhacir kardeşlerimiz çarşıdaki pazardaki ticaretleriyle, ensar kardeşlerimiz de tarlalardaki, bahçelerdeki ziraatleriyle meşgul bulundukları sırada, Ebu Hureyre, peygamberin, sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nasihatlerini hıfz ediyordu. Yani sizler işinizde, gücünüzde haklı olarak üzerinize de mesuliyet sahibi olduğunuzdan, mesuliyeti olduğundan işlerinizle meşgul idiniz. Fakat de benim mesuliyetim Resulullah Efendimizin yanından ayrılmadan onu dinlemekti. Siz nasıl ticarette bir şey kazandığınızda, sen bunu nasıl kazandın böyle diye sual etmiyor nasıl bunu garipsemiyorsanız benim de mahsulüm ektiğim, biçtiğim, ticaretim her şeyim Allah'ın Resulü'nün sohbetidir demek istiyor Hz. Ebu Hureyre hatta bu meşru bir mazeret olarak yani ilim tahsili meşru bir mazeret olarak İslam fıkında o kadar yer etmiştir ki bir kişi gerçekten ilim tahsiliyle meşgul oluyor hem kendisinin hem de başkalarının faydalanacağı bir ilmi, adeta yegane, yani ondan başkası bu kadar güzel tahsil edemiyor, o kendisini vakfetti ve bunu yapıyorsa, evlenmesi bile kendisinden düşer denilmiş fıkıh kitaplarında. Hani normalde biliyorsunuz bir müminin veya müminenin evlenmemesi pek hoş bir şey değil. İki Can Serbere Efendimiz de hatta e, bu hususta, hadis-i şerifleriyle ikazda bulunmuş fakat bu durumun bir mazur ve meşru sayılabilmesi için ne gerekiyor gerçekten ilimle meşgul olmak işte Ebu Hureyre radıyallahu anh, bu ilimle meşguliyetini anlatırken biz hiç yanından ayrılmıyorduk ki bizim ticaretimizde yememiz içmemizde mesela oruçlu olmalarının sebebi de o yemek için bir şey olmasın bir ara verilmesin kalkıldı, yenildi, içildi, onunla meşgul olunmasın. Hatta yine Hazreti Fatma Validemiz'den rivayet edildiği üzere biliyoruz ki o Ashab-ı Sofya Resulullah Efendimiz bir şey vermeden yemezlermiş. Kalkın gidin demeden kalkıp gitmezlermiş. Bütün gıdaları, her şeyleri Allah Resulü'nün yanında bulunmak. Bazıları gazaya da giderdi diye bir ifade var. Şimdi denilebilir ki ha, hepsi gitmez miydi? Bu kadar ilme Allah'a ve Resulüne aşık olan insanlar niye cihada gitmiyorlar? Çünkü onun da ayeti kerimede yeri var. Cenab-ı Hak ayeti kerimede ilim erbabı olanlardan bir kısmının cepheye gitmeyip geri kalmasını tembih buyuruyor. Tarihte bu hata yapılmıştır. Bu hata yapıldığı için de ondan sonra gelen nesiller o eğitimcilerden, o müderdislerden, o öğretmenlerden o ilim sahibi zatlardan mahrum olan nesiller başkalarının elinde oyuncak olmuştur. Tarih bunları göstermiştir. Hangi tarihte bunlar yazar? Bilemiyorum. Yakın tarihe baksınlar. Cihan harplerine şöyle bir göz gezdirsinler. Yani ilim-irfan ordusunu teşkil eden, o da bir ordudur çünkü. Cephede bir savaş kazanıldı. E sonra ne olacak? Veya kaybedildi. Sonra ne olacak? O kaybedilen savaşın Tekrar kazanılması veya kazanılan savaşın, muzafferiyetin devam edebilmesi, istikbale erilebilmesi ve gerçek istiklalin olabilmesi için muhakkak ilim ve irfan ordusuna ihtiyaç vardır. Bu olmadan olmaz. Öğretmeni, hocası, medresedeki olanı, ilim adamı hepsi giderse cepheye ve orada değişik değişik farklı farklı ayak oyunlarıyla ondan sonra şehadet de şuydu buydu neticede ama onlar da orada helak olurlar ise tekrar yeni nesli kuracak o manevi mimarlar olmayınca işte üreti türedi bir nesil çıkar. Ne Allah'ı bilir, ne peygamberi bilir, ne risaleti bilir, ne kitabı bilir. Bunlara öcü gibi bakacak bir nesilde peşinden gelebilir. Gelmiş midir bilemiyoruz. Tarihe bakmak lazım. İşte Ashab-ı Sofer'in de hepsi birden gazaya gitmiyorlardı. Cihada gitmiyorlardı. Niçin? dini anlatabilecek cephedeki müspet veya menfi, muzafferiyet veya mağlubiyet neticesinde cephe gerisindeki insanları teskin edecek, yetiştirecek terbiye edebilecek bir irfan nüvesi olarak hizmet vermeye devam ettikleri için bir kısmı gitmemiştir Asla ı Sofi hakkında çok konuşmamız icap eder ama işte tasavvuf tarihindeki tasavvuf kelimesinden de anlaşıldığı gibi Yerinden saf ve temiz bilgiyle saf ve temiz hale gelen zatlardır ashabu suhfe. Sof ehli, suhfe ehli dinle Efendim kârih de denmiştir Neden? Onlar işin kültürlüsüdür. Nakitleri onlar yaparlar. Kültür şifahi bir kültürdür çünkü. Şöyle demişti, şöyle yapmamız lazımdır gibi aralarında meşveret ederek sohbet edenler ve hatta beraber oturduklarında Resulullah Efendimiz de onlarla beraber oturur. İşte ben kendileriyle beraber oturulmam emredilen grup, cemaat sizlersiniz diyerek de Ashab-ı Sofya'yı şereflendirir. Onlar aralarında ne demişti, nasıl yapmak lazım diye sohbet ettiklerinde Resulullah Efendimiz ansızın gelir, yanlarına hemen çöküverir. Onları şereflendirirmiş. İşte tekke kültürü ve tasavvuftaki sohbet kültürünün menşe'i Ashab-ı Sohfe'dir. Ashab-ı Sohfe'de bulunanların taklididir. Şimdilik bu kadar söyleyelim. Biz tekrar okumaya devam edelim ki mevzu yürüsü. Resul-i Kibriya Efendimiz Ashab-ı hem talim ve terbiyesi hem de maişetiyle çok yakından ilgilenirdi. Onlarla daima oturur, sohbet eder, alakadar olurdu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 Talebe olmaya ve öğrenmeye gayret etmeleri lazım Hani vardır cemiyetimizde bazı insanlar Holding sahibi değildir Şu değildir bu değildir Boğaz tokluğuna talebe yetiştirir ne, Nice öğretmenlerimiz vardır Veya nice öğrencilerimiz vardır Dirsek çürütürler Gözlerini kulaklarını saatlerini kaybederler Karanlıkta bir şeyler Yazmakla çizmekle meşgul olmaktan dolayı Azarlarını kaybeden Zatlar var ilim adamları var Böyle insanları tanıdık cemiyetimiz de biliyor dışarıdan bakıldığında zengin insanlar holding sahiptir bakarlar küçümserler fakat o insanlar esas cemiyetin mimarıdır ne hikmetse Hazreti Allah cennete ısmarlanan cennetlik amelleri ve cennetlik zatları bu gibi yoksulluk ve sanki el açarmış gibi insanlara göstererek bu şerefli mesleği bu şerefli hizmeti ancak gönüllü olanlar yapsın diye sanki Saklamıştır böyle gizlemiştir örtmüştür Gerçek insanlar Bunlardır ve eğer biz Nefes alıyorsak böyle hizmet eden insanlar Olduğu içindir İşte iki can server buyuruyor ki Siz böyle duruyorsunuz ama Hani bir şey yoksul gibisiniz istediğiniz zaman ticaret yapamıyor Gibisiniz istediğiniz zaman elbise giyemiyor Gibisiniz ama sizler ilme rağbet ettiniz Bana rağbet ettiniz Eğer Allah Teala'nın size hazırladığı Şeyleri siz fark etseydiniz daha da keşke biz mahrumiyet içerisinde olsaydık keşke daha da hiçbir şeyimiz olmasaydı diye sanki dua ederdiniz diyor belli değil mi bak hala ashabı sohbeten bahsediyoruz ne kadar büyük bir dereceye sahipler ki hala onların ismini yad etmekle onların yadıyla meşgul olmakla meşgulüz ve okumakla Onlara salatü selam etmekle, onların duasını şefaatle niyaz etmekle meşgulüz. İşte o kazandıkları derecenin büyüklüğüne şu andaki halimiz bile işarettir veya bu halimizin işareti bile kafidir. Resul-i Ekrem Efendimiz birinci derecede bu mübarek cemaatin ihtiyacını gidermeye çalışırdı. İcabında hane-i saadetlerinin ihtiyaçlarıyla ikinci derecede meşgul olurdu. Bir kere Hazreti Fatıma radiyallahu anh el un öğütmekten usandığından şikayet ederek bir hizmetçi istediğinde Efendimiz bu ciğer faresine kızım sen ne söylüyorsun henüz ehli suffanın maişetin yoluna koyamadım cevabını vermişti. Bir gün Ashab-ı suffanın başlarında durmuş hallerini tetkikten geçirmişti. Fukaralıklarını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 getirenler sadakadır cevabını verirlerse onu el sürmeden ashabu suffaya ulaştırırdı. Hediye'dir cevabı verilirse onu kabul eder ve ashabu suffaya da ondan hisse çıkarırdı. Demek ki en güzel sadaka verilecek yer ihtiyaç sahibi olan talebeler. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz sadaka kabul etmez, sadece hediye kabul ederdi.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 Katiyen kendisine bir pay ayırmazdı. Resulullah'ın ehli suffayı daveti beni üzdü. Ben, bu kaptaki sütü tek başıma içer de bununla epeyce bir müddet idare ederim diye umuyordum. Kendi kendime, ben elçiyim, sufa ehli gelince onlara sütü ben taksim ederim dedim. Bu durumda sütten bana hiçbir şey kalmayacağını biliyordum. Fakat... Allah Resulü'nün emrini yerine getirmekten başka çarede yoktu. Gidip onları çağırdım. Geldiler, müsaade isteyip oturdular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, kabı al ve onlara süt ikram et buyurdu. Süt kabını alıp dağıtmaya başladım. Her bir kabı alıyor, doyuncaya kadar içiyor, sonra arkadaşına veriyordu. Suffa ehlinin sonuncusu da içtikten sonra, Kabı Resulullah'a verdim. Aldı. İçinde sadece azıcık süt kalmıştı. Başını kaldırarak bana bakıp gülümsedi ve Ebu Hureyre dedi. Buyur ya Resulallah dedim. Süt içmeyen ikimiz kaldık buyurdu. Evet ya Resulallah dedim. Otur sen de iç buyurdular. Oturup içtim. Biraz daha iç dedi. İçtim. Yine içmem için ısrar etti. Daha daha diyordu. Nihayet